Kardeşlerim, muazzez müminler Kur'an-ı Kerim erkeklere olduğu gibi kadınlara da Efendilere olduğu gibi kölelere de nazir oldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Erkam'da köleler ve efendiler Onları aynı safta toplayarak namaz kıldı Aristo'nun insanlar köleler ve efendiler diye ikiye ayrılırlar Yalanını Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ortadan kaldırdı. Bundan sonra efendiler köleler yok buyurdu. İnne ekremekum indallahi etkaakum. Yüreğinize, takvanıza, imanınıza göre kıymet bulacaksınız. Ve lakad karramna Adem. Allahuazze ve celle Adem oğlunu yüceltmiştir. Ona kerem ihsan etmiştir. Onu tekrim etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, asabını ona iman edenleri, insanlığı şeytanın prangalarından kurtarmak için seferberliğe davet etti. Çevreden, merkeze, merkezden çevreye doğru bir seferberlik. Aileden, cemiyete doğru bir seferberlik. Müslümanlara, ona iman edenlere, Çocuklarını, ailelerini kurtarma noktasında seferberliğe davet etti. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا Kendini koruyacaksın ama aileni de muhafaza edeceksin. Sen namaza kalkacaksın ama çocuğunu da kaldıracaksın. Allah Teala'nın emaneti olan yavrunun namazıyla, hayatıyla, hayatının bütün meseleleriyle alakadar olacaksın ku anfusakum nara hem kendini hem çocuğunu cehennemin narından koru buyurdu bu ayeti okudasabına ya <gülüyor> eyuhellezina amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha nasu tövbeye davet etti Kur'an-ı Kerim yani buyurdu ki ey babalar siz evinizi koruyorsunuz gözünüzü koruyorsunuz ''Arabanızı, malınızı koruyorsunuz. Fakat Allah Teala'nın emaneti olan yavrunu korumadıysan, korumadığından dolayı o yavru esrar keşlere arkadaş olduysa, kumarhanelere sürüklendiyse, Allah Teala sana o yavrunun hesabını soracak. Eşkıyanın kazdığı hendekler var. Oraya düşen hayatını kaybediyor.'' Bomba infilak edince. Peki ya esrar keşlerin, kumarbazların, ırz ve namus düşmanlarının ekranlarda açmış olduğu hendeklere düşenler cehenneme yuvarlanıyorlar. Ya eyyühellezine amenü bu ilallahi tevveten nasuha. Evini koruyan, arabasını koruyan, yavrusunun ahiretini ihmal eden babalar Allah'a yönelin. Evlenirken delikanlılar hazırlık yapıyorlar. Evlerinin eşyalarını hazırlıyorlar, alıyorlar altın vesaire. Hanım kızlar onlar hazırlık yapıyorlar çeyizlerine, 3 kuruş, 5 kuruş. Öteden beriden biriktirdikleriyle çeyiz eşyalarını hazırlıyorlar. Peki ya, 40-50 yıllık ev için hazırlık yapanlar... Her içinde ebedi kalacağımız ahiret evimiz. Onu ihmal ettiysek ona da bizi felaket bekliyor. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: Ya eyühellezine amenu töbü ilallah, Tevbe'n nasuha. Nasuh bir teve. Yani muhlis, halis. Balığın içindeki o mumu alırlar. Halis bir bal olur, halis. Böyle tevbelerle Allah'a yönelin. Ya da nasuha demek, nasi hayyat demek, terzi demek. Terzi Elbisenin yırtıklarını söküklerini diker Öyle bir tövbe yapın ki Yüreğinizde günahlan Kaynaklanan ne kadar yarıklar varsa Günahtan kaynaklanan Ne kadar çizikler varsa Rabbim sana geldim Sana yöneldim diyerek Ne kadar hatanız varsa Sağlam tövbelerle Nasuh tövbelerle Yürek yaralarınıza Merhem sürün buyuruyor kainatın sahibi Merhem olup Olacak tevbeler yapın Öyle tevbeler yapın ki Geçmişte yaptığımız ne kadar günahlar Ne kadar vazife ihlalleri varsa Onlar gözümüz önünde dursunlar Hayat bizi eğlenceye Hayat bizi keyfe çağırdığı zaman Önümüzde bir ekran Ekranda yaptıklarımız, ekranda masiyetler, ekranda günahlar var Ya Rabbi hatalarımdan, vazife ihlallerimden, masiyetten sana yöneldim, sana sığındım Pişman oldum, nadim oldum Ya Rabbi Ne kadar masiyetten zevk alıyorsa önceden, şimdi ibadetten o kadar zevk alacak Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığınızla yönelirseniz işte o zaman tevbeler günahlara kefaret olur. Devam ediyor ayetler. Ya eyyühan nebiyyü cahidil kuffara vel munafikine vaghlud aleyhim ve ma'vahum cehennem. Ey peygamber. Efendimiz Aleyhisselam'ı muhatap alıyor Yani vazife çok önemli Siz bunu müstakil olarak Münferit olarak anlayamazsınız Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Allah'ın muhatabı Ya eyyühen nebiyyü Cahidil kuffara vel munafikine Vaglud aleyhim Evine saldıracaklar Ashabının evine saldıracaklar Eğer onlar namazla, oruçla, imanla çocuklarını korudularsa Eğer onlar evlerini İslam okulu haline getirdilerse Şeytan bütün adamlarıyla, bütün kadrosuyla Müslümanın evine saldıracak Ya ey Yuhannebiyu, cahidil kuffar Dışarıdan kafirlere, içeriden münafıklara karşı sürekli cihad halinde olun Devlet Ali'nin ahir ömründe özellikle tıbbiyede öğrencileri gönderdiler. Babaları onlara evlerde iman İslam eğitimini vermişti. Anneleri onların salih kadınlardı. Fakat gittiler geriye Abdullah Cevdet gibi inansız dönenler oldu. O inansız dönenler bugünkü toplumu hazırladılar, bu hale getirdiler. Devleti i ahir ömründe inansız adamların, küfür yobazların en ziyade olduğu okullar, mektepler, tıbbiyeler olmuştu. Çünkü gönderdiler dışarıya sahip çıkmayınca. Kur'an-ı Hakim buyurmuştu ki, ''Babalar, çocuklarınıza evde amentüyü öğretip vazifemizi yaptık zannetmeyin. Şeytan sürekli oğluna saldıracak, kızına saldıracak, sürekli cihad halinde olacaksın. Ölene kadar, Azrail ölüm meleği ruhunu alana kadar cihad edeceksin.'' ''Ya eyyühen nebi yücahidil kuffara vel münafikin.'' ekranlarla, tiyatroyla, evinde oğlunla beraber izlediğin o yarışma programları sana şeytanın iblisin propagandasını yapıyor. Müslüman teslim olma. Müslüman yıkılma. Ya ey yuhannebi cahil külfara ve'l münafikin. Sana kıyamete kadar şeytan adamlarıyla kadrosuyla taarruza devam edecek. 20 yıl önce Şubatlar vardı. O zaman kız çocukları camiye gelmelerini yasaklamışlardı. İmam kardeşlerim ilkokula giden çocuklara yaz programında Kur'an eğitimi veremezdi. Ahmetlere, Zeyneplere camide Kur'an eğitimi vermek yasaktı. Alamazlardı. Onları camiye kabul etmek suçtu. O yavrular programlarda ilahi okuyunca irtica diyorlardı adına. Müslümana mürteci diyorlardı. Ümmetin kızları birinci oldukları o sahnelerde başlarındaki örtüleri almışlardı. Onların örtülerine saldırıyorlardı. Ümmetin kızları sokaklara örtüleriyle çıkamaz hale okullarına gidemez hale gelmişti. Bin yıl devam edecek dediler. İmanında sallantı olanlar inanmışlardı onlara. ''Vallahu ala külli şeyin kadir.'' ''Ya eyyuhen nebiyyü cahidil kuffara vel münafıkın.'' Kafirlere karşı, münafıklara karşı sürekli tayakkuz halinde olun. Sürekli mücadeleniz, sürekli mücahedeniz olacak. Unutmayın Allah yer ve göklerin sahibidir Unutmayın Allah her şeye kadirdir O kainatın sahibidir O murad edince Yolları sonuna kadar açar Bin yıl devam edecek demişlerdi Fakat zail oldular Kayboldular Ebu Cehil'i nef Allah Ebu Cehil'i imha eden Allah Ebu Cehil'in neslini de ortadan kaldırdı Peki ya Müslüman eğer sen mücadeleyi mücadeleyi kaybedersen dün senin kızın vardı Üzerinde sözüyle Sokaklarda üniversitenin kapısında meydan okuyan Bu başımdan örtü ancak başımla alınır diyen kızın vardı Eğer sen ve ben Evimizde emri bil marufu ihmal edersek Cihada evimizde devam etmez Yani Hazreti Muhammed'i anlatmazsak Sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi sokaklarda örtülerine hale getirdiler O kızları modayla aldattılar Modayla vurdular Başlarında küçücük bez parçaları Pantolonları giyiyorlar Üzerlerindeki ceketlerle O halde sokaklara çıkıyorlar Müslüman Ayşe, Fatıma Sen o tanklara karşı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan emanet olan Örtüyü koruyan Muhafaza eden ümmetin kızı Seni şeytanın Kadrosu ne hale getirdi neden koptun? Suç bizde. Kur'an'a hakim. Ya İyuhanebi Yücahidil Kuffar Avval Munafikiine varluz aleyhim. Ben Peygamberim. Güvenme, buna itimat etme. Ölene kadar Fatıma'na İslamı hakikati anlatmaya devam ed. Hayatta en büyük sermayem sensin Fatimade. Allah bana önce seni soracak Fatimade. Öyle yaptılar. ''Ya Fatıma Binte Muhammedin'' Buyurdular ki, ''Kızım Fatıma, Muhammed'in kızı Fatıma, Benden dünyalık neler istersen iste, Fakat enkidî nefseki Nar Kendini cehennemin azabından kurtar kızım, La ugni anki şeyem Nar Cehennemin azabını ben senden gideremem Fatıma.'' İnsanlar cennete, evleri camiye yakın diye giremezler. Babaları hoca diye, babaları şeyh diye cennete giremezler. Ezan sesini ben duyardım diye cennete giremezler. Eğer namazları varsa, ameli salihleri varsa, yani kardeşlerim cennete neseple girilmez, cennete imanla girilir, cennete ameli salihle girilir. Onun için bu ayetten sonra kainatın sahibi buyuruyor ki: Darb Allahu mithalillilladine kafarum râ'at Nuhun ve râ'at Lût kânta tahta abdeen min ıbâdina salihin, fakânta huma, fâlim yügniya anuhma min Allahi şeyan, wa qîl duxul annâr <gülüyor> O kafirlere söyle babalarına güvenenlere babam hocaydı diyenlere babam meşayihtendi diyenlere onlara. Hz. Lut Aleyhisselam'ın, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın eşlerinden bahset. Nuh Aleyhisselam'ın eşi inanmadı peygambere. ''İnnehu mecnun'' derdi. Bu delidir bu adam. İnanmayın söylediklerine. Hz. Nuh eşine imandan, İslam'dan hakikatten bahsetti. Fakat karşıda direnen onunla alay eden bir kadın var. Hz. Lut Aleyhisselam anlatıyor fakat hanım onunla alay ediyor. Erkek misafirler gelince kendi kabilesine haber veriyor. Lut'un evinde yanında çevresinde erkekler var diye. Şimdi onların cehenneme girişinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ey babasına güvenenler, mahallesine güvenenler, benim evim camiye yakın diyenler, babam caminin arsasını vermişti diyenler, peygambere en yakın olanlar, Nuh'un eşine bakın, cehenneme giriyorlar. Fe izâ suri fissûri felâ ensâbe beynuhum, yevme izi velâ yetesâel sura üflenince diriliş başlayınca insanların nesebine, boyuna soyuna bakmayacaklar imana bakılacak ameli salihe bakılacak kardeşlerim ve daraballahu meselel lezine amen fir'aun idh kalet rabbi binili indeke beyten fil cenne müslümanlara da hazreti Asiye'den bahsediyor Firavun'un eşi Asiye'den bahsediyor Müslüman kadınlara diyor ki Ey ümmetin kadınları Ben zenginlerin mahallesinde yaşıyorum Ben Falan lojmanda yaşıyorum Olmuş olduğum lojmana çarcafımla giremiyorum. Mahalle baskısı var. Olmuş olduğum ortama pardüseyle giremiyorum. Mahalle baskısı var. Mahalle baskısından dolayı örtüsünü değiştiren İslam kadını, sana Allah kitabında, Firavun'un sarayında, Firavun'un nikahı altında, ona meydan okuyan, Mısır'da yalnız başına Müslüman Asiye'den bahsediyor. Firavun ellerinden bağlar Asiye'yi, ayaklarından Bağlar Hazreti Asiye'yi Allah'a iman Ettiğinden dolayı eşi Asiye'ye işkence eder, eşi Asiye'ye azap eder Fakat o der ki Ya Rabbi ben Senden, senin yanında Cennette bir ev istiyorum Firavunun sarayında gözüm yok Firavunun malikanelerinde Gözüm yok Ya Rabbi Etrafımda hizmetçiler var. Onlar benim şu iki dudağımdan çıkan söze bakıyorlar. Ne dersem anında yerine getiriyorlar. Fakat usandım ya Rabbi. Daraldım ya Rabbi. Beni Firavun'dan, Firavun'un adamlarından kadrosundan kurtar Allah'ım benden sonra gelecek kadınlara mahalle baskısı göreceklere çarşafını parda sözünü etrafındaki toplumsal psikolojik baskıdan dolayı çıkaranlara ben ya Rabbi Firavun'un sarayında la ilahe illallah diyerek örtüsünü çıkarmayan imanıyla ruhunu teslim eden asiye örnek olmak istiyorum ya Rabbi bana baksınlar. İslam'ın kızı Asiye'ye bak Firavun'un sarayında yalnız başında Mısır'da eşine meydan okuyan o halde ruhunu Allah'a teslim eden asiye'ye bak peygamberin aleyhisselamın etrafındaki kadınlara bak Umar <gülüyor> yameb netaimru anel lati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina bi kelimat rabbiha wa kutubihi İslam'ın kızları Ayşeler, Asiyeler, Fatımalar, Zeynepler, size de baskı yapacaklar, olmaz diyecekler. 15 yaşında, 12 yaşında örtü olur mu diyecekler, dünyadan kemal diyecekler, zevkal diyecekler, sizi Uzaklaştırmak için etrafınızda çevrenizde türlü tuzaklar kuracaklar İslam'ın kızları Meryem'e bakın Yahudi ona saldırıyor Eşkıya ona saldırıyor Fakat o toplumda Yalnız başına direnen Ayakta kalan İsa'nın annesi İmran'ın kızı Hazreti Meryem var Kur'an bize onu iffetiyle anlatıyor İffetiyle bayraklaşan bir kadın WhatsApplaka bir kelimatı Rabbiha diyor ki ben firavunların Yahudinin Allah düşmanlarının değer yargılarına göre değil senin talimatlarına göre yaşarım ya Rabbi batılların zalimlerin Tağutların değer yargılarını tasdik etme İslam'ın kızı. Allah'ın talimatlarını tasdik et. Hazreti Meryem'e bak, yalnız başına. Yahudi'ye karşı direnen, ayakta kalan, metanet, şecaat sahibi bir kadın. Vasaddakat bi kelimati rabbiha. Allah'ın talimatlarını doğrulayan Meryem selam olsun sana. Allah'ın ayetlerine göre yaşayan Meryem. Ve min kanitin. Allah'a itaat edenlerden oldu. Kanitin eril bir ifade. Cem müzekker yani. Aslında o kadın Kanitaat demesi lazımdı. Fakat erkek sigasıyla onu zikrediyor. Yani eğer bir yerde... Kadınlardan bahsedilir, kadın varsa, onu erkek sığgasıyla bize anlatırsa, bir övgü var, yani Kur'an-ı Kerim diyor ki Hz. Meryem'e, Meryem'i takip eden İslam'ın kızlarına, 12 yaşında, 15 yaşında, örtümü vermem, Hazreti Muhammed'in öğrencileri gibi giyinirim sallallahu aleyhi ve sellemin, kızı Fatıma gibi giyinirim diyen, asiyelere Kur'an-ı Kerim diyor ki, siz o toplumun erkeklerisiniz. O toplumda hocaların, müfsülerin, ilahiyatçıların söyleyemediğini yaşayan er kişilersiniz sizler. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِد۪ينَ Erkeklerin oturduğu zamanlarda Rabia meydanında İslam'ın sancağını düşürmeyen Esma gibisiniz. ve i min al Allah sizin cesaretinizi, sizin şecaatinizi selamlıyor. İnsanlık sizin şecaatinize, sizin cesaretinize hayran. 12'sinde, 15'inde çarşafıyla, parızosuyla, İslam kıyafetiyle sokaklara Fatıma'ları, Zeynep'leri taşıyan İslam'ın kızları Allah sizi selamlıyor. Ya <gülüyor> eyühellezine amenu ku anfusakum ve ahlikum nara. Kardeşlerim, evlerimiz bir kale. Erkekler o evin dışındaki muhafızlar Kadınlar kalenin içindeki muhafızlar. Eğer evin içine muhafız almazsa erkekler, Evlenirken eşlerinin muhafız olacağına bakmazsa, Kalenin kapısı içeriden açılırsa, O kalede çocuk yetişmez. Evlenirken Müslümanlar, Ben dışarıda muhafız, Eşim içeride muhafız. Eğer şimdiye kadar muhafız olamadıysak, Dışarıda yapamadıysak, İşerde hanımlar yapamadıysa... Kur'an-ı Kerim bizi... Ya eyyühellezine amenu... Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha... Nasih gibi... Terzi nasıl... Elbisedeki yarıkları sökükleri dikerse... Şimdi aile olarak... Toplum olarak... Millet olarak... Ümmet olarak... Allah'a yönelin buyuruyor Kur'an-ı Hakim... Yüreğinizde evinizde... Ne kadar yarıklar... Sökükler yaralar varsa... Dikin onları, kuran Hakim tevbeleriniz, yürek yaralarınıza merhem olsun. Merhem olsun ki evlerimizde yeniden dini ve dili annelerinden öğrenen, sonra o dini insanlığa öğretecek büyük ruhlu kahramanlar yetişsin.